Merhaba Açık Radyo dinleyenleri. iki haftada bir Açık Dergi içinde yayınlanan Çıplak Ayaklarla Dans programındayız. Ben Duygu. Ben Miljan. Evet, bu hafta Miran'la birlikte konumuzu ses ve dans olarak belirledik. E, çıplak Ayaklarla dans programını dinleyenlerin aşina olduğu, daha önce de konu konumuz olmuş bir isim e, bugün bizlerle. Dansçı, koreograf, performans sanatçısı, eğitmen, ses terapisti Aslı Bostancı bizlerle. Öncelikle hoş geldin Aslı programımıza. Hoş bulduk tekrar. <gülüyor> Harika seninle tekrar e, bu programı yapıyor olmak. E, seninle konuşmak istediğimiz çok fazla e, konu var. E, öncelikle bu sesin e, hikayesini birazcık dinlemek istiyoruz. Aynı zamanda e, verdiğin atölyelerden bahsedebiliriz. E, bir taraftan senin e, ses ve beden üzerine deneyimlediğin bir tecrübeni davet etmeni, çağırmanı, bizimle paylaşmanı isteyeceğiz senden e, ve tabii ki e, doktora tezinin, sanatta yeterlik tezinin e, bir e, ateş kuşu adında bir gösteriye dönüştü. Ve bu önümüzdeki haftalarda premierini yapacaksın tabii ki bundan da bahsetmek istiyoruz. E, ama topu sana akmadan önce e, ufak bir hatırlatma normalde Aslı Bostancı'yı kendi işlerinde seyretmiş olanlar bugüne kadar. Ee, onun sesle, hepsi ses altında ama konuşmayla, melodiyle, mırıltıyla, şarkıyla işlerini nasıl da harmanladığını, e, bir ağ gibi ördüğünü, e, bunu neredeyse kendi imzasına bir parmak izine dönüştüğünü e, takip etmişlerdir süreç içerisinde. Biz şimdi bu ses yolculuğunun açılan diğer kapılarına doğru birazcık yol alalım ve aslında senden dinlemeye başlayalım yolculuğunu. <gülüyor> Çok güzel anlattın. Teşekkür ederim öncelikle. Sesle bedenin hikayesi bayağı biliyorsunuz. Aslında size konuk oldu. Yani benim performans yaratmaya, koreografi yaratmaya başladığım zamandan beri açıkçası var. Yani sahnede ses çıkarmadığım hiçbir iş yok gerçekten. Yani bunlar da böyle 2014 yılına kadar biraz daha... Deneysel diyebileceğim 2014 yılından sonra sonrasında ise böyle daha farkındalıkla işte sesin çünkü muazzam bir gücü var üzerimizde. Böyle kendi kendime bu çıkardığım seslerle bir baktım hayatımda acayip şeyler oluyor ve bambaşka kapılar açılıyor gerçekten bedende. Çünkü bir şekilde biz bedende hareket ettikçe derinleşiyoruz gerçekten daha derine baktıkça ve bu derinleşmeye sesi yani beden de titreşim ses de titreşim ben bu titreşimlerde ne kadar yoğunlaşırsam ve iç bakışımı geliştirirsem sezgiselliğim de o kadar kuvvetleniyor ve gelişiyor. Bu da içgörümde ve irademde böyle farklı bir hizalanma yaratıyor açıkçası. Ben bunları bu deneylerle açıkçası görmeye başladım. Sesli, hareketli olan daha içsel bakış bir de solo çalıştığım için genelde kendi kendini bir stüdyoya kapatıp <gülüyor> gerçekten orada durabiliyor kendinle o araştırmayı yapabiliyor olma çok zor bir pratik. Bunu özellikle en son bu Ateş Kuşu'nu tekrar sahnelemek üzerine tekrar değil de bu koreografiyi oluşturmak üzerine tekrar stüdyoya girdiğim zaman çok kuvvetli fark ettim. Çünkü bu pandemi dolayısıyla da son iki senedir neredeyse belki daha fazla da olmuş olabilir ama sahne işi yapmıyorum. Ee, ve böyle o stüdyoda kendinle bu pratiğin içine giriyor ama benim için tamamen bir aslında şey terapi süreci oluyor yani hepimizde öyle bir şey çünkü bir yanı şeyle karşılaşıyoruz kendi, hani özellikle kendi kendimi oradayken ve işte bendeki ses sürecinde de her istasyon yani her koreografi ya da her bir atölye bu derinleşme ve bir şekilde kendimle sevgisel olarak daha derinden bağ kurdum bir yere hizmet ediyor oldu. Ee, şimdi nereden devam etsem diye düşünüyorum. Ateş kuşundan mı, atölyelerden mi? Ben atölyeye geçelim çünkü çok bireysel bir çalışmadan bahsettin. Ne oldu da sen bunu paylaşmaya karar verdin. Yani o bir yansımayı mı görmek istedin? sende olan başkalarında da oluyor mu'ya bakmak istedim. Nasıl <gülüyor> o bir atölye sürecine dönüştü? Tamamdır. Süper. Zaten şey şimdi 23 Nisan'da çok yakın bir tarihte bir ses buluşması olacak e, Aletya Stüdyo'da. Böyle onun da taze tazeyken iken o tekrar ses buluşmaları ile ilgili ve Böyle kendim işte bu süreç boyunca geliştirdiğim sesbeden pratikleri diye böyle bir pratikler oluştu. Onunla da ilgili biraz konuşmak istiyorum zaten. Aynı zamanda tezin içerisinde de bayağı bu metodu tane tane anlattım açıkçası. Tezin içerisinde de. O yüzden Sesbeden pratikleri daha önce bahsettiğim gibi 2014 senesinde ben biraz daha böyle ben kendime ne yapıyorum hani neler oluyor biraz daha böyle farkındalıklı bir yerden sesle çalışmaya başladım daha önce bence bilinçaltından altından Hani içgüdüsel bir yerden çalışıyordum. Şimdi hala o bilinçaltıyla çalışıyorum ama o bilinçaltıyla daha farkındalıklı bir iç bakışla çalışıyorum. Böylece o bilinçaltı ya da kendi hani dediğimiz o bilinmez ya da gölge ya da bazen karanlık yani o bilinmez alana böyle bir o farkındalıklı bakışla ışık tutmuş. Oluyorum açıkçası. Ve... Bazı şeyleri fark ediyorsunuz ki bu benim aslında şu anki frekansım, rezonansım, titreşimimle uyumlu değil. Yani çünkü o bilinçaltında sürekli bir kemikleşmiş yapılar var ve onu yayın yapıyor bize hayatımız içinde. Ve bir şekilde benim buraya farkındalıklı bakışımı, hani bu gündelik hayatta da olabilen bir şey ama bu tür çalışmalarda da ...çok kuvvetli oluyor, oraya yönelttiğim gibi bir ışık gibi orası rahatlıyor ya da tamam görülüyorum artık diyor. Çünkü insanın bir şekilde en temelde görülüyor ve duyuluyor olma gibi bir ihtiyacı var. Ve belki de hani bir yan sebepten çocukken buralar biraz eksik kalabiliyor. O, o da hani daha ilerleyen yaşlarda böyle o ihtiyacı dışarıda aramaya doğru gidiyor. Ben de bunu şunu fark ettim ki ben sesimle ve bu farkındalıklı bakışla bu hareketin içerisindeki beden içerisindeki her parçanın, organın ya da hücrenin o baktığım ihtiyaç duyan sesi dışar yani ses olduğum zaman o ihtiyaca kendi sesimle alan açtığım zaman o alan görülüyor ve duyuluyor. Çünkü bunu yaparken de aynı zamanda ses pratiklerinin en temel alanı bu. Bunu yargısız ve kendiliğinden bir bakışla yapıyoruz. Yani bu sesler çıkıyor da neden, bu nedir diye bile sormadan sadece orayı duyulur ve görülür hale getirmeye bakıyorum. Açıkçası ses beden pratiklerinde sesle olan kurduğumuz ilişkide. Böylelikle de beden içerisinde çünkü her bir hücre aslında görülmek ve duyulmak istiyor. Orada olduğunu bilinmesini istiyor. Bütün bu vücut dediğim beden organizma görülmek ve duyulmak ve bilinmek istiyor. ve Ben bunu Sesle yapıyorum bu şekilde ve hareket yoluyla yapıyorum ses beden pratiklerinde. Genellikle ya ve bunu yaptığım zaman kendi kendimi duyduğum zaman o daha ve üst bilinç tarafıyla daha bilinçaltı ve daha alt bilinç olan çünkü hepsi ne sahibim. O üst bilinçle kendi alt bilinç alanlarımı gördüğüm, duydum ve ifade ettiğim zaman özgürce ve yargısızca ve olduğu gibi dışarıya karşı bağımlılığım kalmamaya başlıyor. Çünkü ben kendi kendimin e, duyulduğunu ve görüldüğünüzü sürekli olarak onaylıyorum. Ben bunu yaptığım Hı zaman aslında kendime karşı çok büyük bir sorumluluğu yerine getirmiş oluyorum. Bireyselliğimi oturtuyorum ve bunu dışarıda birine kanıtlama ihtiyacını o bağımlılıktan vazgeçiyorum. Bu aynı şekilde sesimin dışarıya doğru giderken sesimi birine duyurmaya ihtiyacım yok. Ben bu sesi kendi bedenimde oturtursam ve bedenlendirirsem kendi sesimi zaten o kendiliğinden yayılacak bir alan oluyor. Yani ben çocukken duyulmadığım ya da susturulduğum için artık kendimi dışarıya duyulma ihtiyacımı bu şekilde dönüştürebiliyorum. ve Bu çok fark ettiğim çok önemli bir nokta ses beden pratiklerinde de birçok egzersizle bu tür çalışmalara e, deneyimliyoruz. Ben de... ben de tam bunu evet. soracaktım. Çok pardon Miran, yani dinleyenler için nasıl çalışmalar oluyor? Ben kendi kişisel deneyimimden, çünkü Çıplak Ayaklar Stüdyosu'nda yaptığım çalışmalara katılmıştım. Belki bunlar yıllar içerisinde evrimleşti ama nefes üzerine çalıştık, hareketle çalıştık, köklenme egzersizleri yaptık. Şarkılar ve oyunları oynadık. Bunlar da yöntemler. Bunlar hala araçlar mı? Evet kesinlikle yani. araçlar. Aynı şekilde devam ediyor açıkçası. Belki yeni şeyler ekliyorum. Ama olabildiğince önce böyle bir akışı aslında biraz daha oturttum en son artık geldiği yerde. Ve önce sesbeden de köklenmeyle başlıyoruz çünkü sesle çalışırken. Çok kolay hani nefesle çalışmaya başlayınca hemen böyle bir baş dönmesi daha beden dışı deneyimlere açık olabiliyoruz. Özellikle ben de köklenmeyi çok sonra öğrenen bir e, varlık olarak hani hep böyle daha uçuşan, <gülüyor> uçuş uçuş böyle o kökü unutmuş bir yerde deneyimlerden geçtim. O yüzden köklenme bu tür sesle çalışmalarında en baş egzersiz benim. Birçok çalışmada böyle. Çünkü ne kadar derine gidersek o kadar yükseğe çıkabiliyoruz. Yani ve qigong e, gibi mesela benim yardım aldım ya da e, skinner releasing gibi tekniklerde de önce hani bir kökü hatırlıyoruz. Bir bu beden nasıl en rahat duruyor yerin içine eriyerek, yerin içinde batarak. Daha sonra buradan uzuyoruz ve ben de burada önce köklenmeyi hatırlatıyorum. Daha sonra sesi bedene oturtmayı hatırlatıyorum. Ve bunu yaparken de biraz sallamalar da yapıyoruz bedeni. Çünkü... E, daha arındırma sürecine geçmeden biraz bedeni sallamak gerekiyor ki o derinde oturmuş tortular şöyle açığa doğru gelsin. Yukarı doğru tortuları hareketlendiriyorum. Daha sonra da o sesle beraber harekete başlıyorum ve bu tortuları mesela bedenimden dışarıya alabileceğim, bedenimde Hani görünür kırık kılabileceğim ses egzersizlerine başlıyorum. Sallamalar, bedene hani sesi bedene oturtmaları yapıyoruz. Daha sonra da bu sallamalar, shakinglerden sonra daha uzun nefeslerle, uzun seslerle bedeni akorpladığımız alanlara gidiyoruz. Yani bir ön temizlik yapıyoruz aslında burada. Ve sonra suları tekrar durgunlaştırıyoruz. Ondan sonra da saltın çalışmaları başlıyor. Bunda da o durgun suya dalıp orada bedenin içinde neyin görülmeye ihtiyacı var, neyin duyulmaya ihtiyacı var, ne şu an sesse gelmek istiyor. Biraz daha belki partnerli çalışmalarda ya da bireysel çalışmalarda oraya dalıp kendim, onu kendi çıplak ellerimle böyle dışarı çektiğim sesimle yapıyorum bunu. Ve hani ellerimi de kullanıyorum tabii ki ama çektiğim çalışmalar oluyor. Bunu yapabilmek için de işte böyle bir zaman ve süreç geçiriyoruz hep beraber o yüzden. Ses beden, pratiklerin genel olarak böyle en sonunda da genelde böyle bir e, kendi sesim ruhun şarkısı dediğim böyle bir Çalışmayla tamamlıyoruz. Orada da tekrar o gücü, merkezi, daha akortlanmış bir bedenle, evrensel enerjiyle daha hizalanmış bir bedenle, kendi sesimi deneyimlemeye ve o gücü, iradeyi böyle hizalamak için kendimiz ses çıkartıyoruz ve Böyle tamamlanıyor. Hani her seferinde farklı tabi süreçlerden geçiyoruz ama genel olarak sesbeden pratikler böyle çalışıyor. Peki, ben bir şey sormak istiyorum. Yani ben de, bizde doğaçlama pratikleri üzerine dur çalışıyoruz ve hani bir şeyin üzerinde uzunca çalıştıkça o gerçekten pişmeye ve atölyede nelerin çalışıp nelerin çalışmadığı, bir, yani iyi bir tecrübe olmaya başlıyor. Peki bu tecrübenin bir kompozisyona, bir işine dönüşmesinde bu pratikler nasıl oldu mesela ateş kuşuna belki öyle geçebiliriz yani bu atölyelerdeki pratiklerden mi oraya gittin yoksa başka bir fikrin mi vardı? Açıkçası tamamen sesbeden pratiklerini daha görünür bir şekilde böyle bir performans içerisinde. Ben hani şey diyorum buna daha farkındalıklı bir sanat. Ne paylaş, seyirciyle neyin paylaşıldığının farkında olduğum. Hani bilinçaltını da öyle bir çöp tenekesi gibi böyle o zihni seyircinin üzerine bırakmadım. Ve ben gerçekten seçerek bu nasıl bir paylaşım ve nasıl hissettiriyor? Seyirciyle ben neyi paylaşmayı seçiyorum? Kalp ve "Hani kalp merkezim demeyeyim. Hangi merkezde çalışmayı seçiyorum gibi böyle bütün bunu zaten sesbeden den doğru getiriyorum. Açıkçası. Daha sonra da işte bu sesbeden pratiklerin daha görülür, paylaşılır. Çünkü titreşimlerin ve sesin görünürlüğü gerçekten o performans alanında çok kuvvetli yaşanıyor. Yani duyun sayıcının hani izleyici değil, duyun sayıcının bu titreşimleri böyle bir alanda paylaşılır oluyor olması çok kuvvetli bir deneyim yaratıyor benim hissiyatımda. Çünkü sesin deneyimleniyor olması hareketle beraber çok kuvvetli mistik bir katılım yaratıyor. Seyirci kendini o titreşim hani örüyoruz birbirimizi gibi hissediyorum ben. Belki herkesle böyle çalışmıyor olabilir. Ama ben genelde hani o titreşimlerle hani o bir, bir alan yaratmaya çalışıyorum. Yani bu alanın içerisinde seyirci, duyum sayıcı da oluyor. Şimdi ses beden pratiklerinde açıkçası ateş kuşunda da böyle sesin önce hissi derin dinleme, bedeni hissetme, alanı hissetme. Daha sonra bu alanın içerisinde hareketin bedeni aktifleştirdiği ve alanı daha böyle sanki bedenin gözleriyle algılamaya başladığında daha sezgisel bir yere doğru çekmeye başlıyorum ve daha sonra da katman katman nefes nasıl için, işin içine giriyor ve nefesten nasıl sese doğru ilerletiyorum ve beden bunu aktif bir şekilde sürekli hani beraber çalışıyor sesle beden. Böyle bir yol izliyor oldu açıkçası ateş kuşu ve neredeyse aslında böyle bir akışım var sesbeden pratiklerinde. Köklenmeden başlayıp pelvik tabanın, o diyaframın hareketini içine alan, omurganın hareketini içine alan ve oradan doğru sesin açığa çıktığı böyle neredeyse bir buçuk saatlik bir akış. Yani tamamen bu akış Ateş kuşunun içerisinde de var. O yüzden hani sesleden pratiklerinin görünür yani yaşayan halini aslında ortaya koyuyor bir yandan bu performans. Ama tabii ki kendi içinde de böyle bir hikaye ve kompozisyon ve hani koreografik bir düzen var. Yani o yüzden yani de. Senle, bu arada senle konuşurken senin sadece dans videoları diye. Ee, bu pandemi döneminde bir şeyin vardı. Vimeo'da yayınladığım videoların. Onunla da bir bağlantısı olduğundan bahsetmiştin bu gösterinin. Belki onu da ekleyebiliriz. Tamam süper. Ee, açıkçası Ateşkuş'un isminin geldiği yerde tabii ki hem benim kişisel hikayeme böyle yani hepimizin kişisel hikayesi olabilecek bir şey bence Ateşkuş'ü. Çünkü sürekli olarak kendi İçimizden tekrar tekrar doğuyoruz ve ölüyoruz ve doğuyoruz. Hani böyle bir döngünün içerisinden sürekli olarak yenilenmeyi hatırlatıyoruz kendimize. Ateş kuşunda da hani bu şekilde oldu ama Ateş kuşun isminin asıl geldiği yer bu dediğin gibi pandemi döneminde artık hani bir şey üretmiyor olmak çok sıkıştırmıştı beni ve evde sadece dans videolarını hazırlamaya başladım. Kendi salonumda kendimi videoya kaydettiğim ve sadece hoşuma giden müziklerle dans ettiğim bir süreçti. Hayatımda ilk kez yaptığım bir işte diyeyim kendi sesimi kullanmadığım bir dönem oldu. Bunu da yaptıktan sonra açıkçası sesli bir şekilde söylüyor oldum. O yüzden çok ilginç bir dönemdi ve paylaşımlarda altı tane video var. Bunları da montaj ve seslerle de oynayarak yaptım. Eğer e, dileyenler Vimeo'dan bakabilir. Aynı zamanda internet sistemde de sadece dans videoları diye e, işler bölümünde de var. Oradan da izleyebilirsiniz açık bütün videolar. Bu videoların sonuncusunda... Sadece 6'da Stravinsky'nin Ateş Kuşu parçasıyla, eseriyle diyeyim bu ziyade, bir 11-10 dakikalık ya da 6 dakikalık bir video çıkmıştı. Ve oradaki hal, durum beni çok ve parça da çok etkileyici zaten, çok etkilemişti. O yüzden o Ateş Kuşu, aslında oradaki hatta sadece altı aynı zamanda Ateş Kuşu'nun şimdi yaptığımın içinde de böyle bir bölüm olarak var. Daha böyle rüya gibi bir bölüm olarak böyle ara bir yerde yani sadece dans ettiğim bir yer olarak duruyor. Hani bu böyle konuşulunca çıkacak bir şey orada izlerken belki fark edilmeyebilir ama ve orada tamamen o Stravinsky'nin rüya, o müzik... Farklı bir aleme açılan kapı gibi böyle bir alan. Ama aynı zamanda da aslına bakarsanız bu sesle ve nefesle olan ım, hareketlerde ateş kuşunun içerisinde bazı kapılar var. Çünkü nefesle tekrarlar çok fazla ve bu nefes tekrarlarını bir kapı gibi kullanıp bir hale ya da o ritmi bir hale taşıma hep beraber kendi yani performansçı bedenini bir kapı olarak kullanıp böyle farklı bir alana geçiyor gibi bir yapı var açıkçası Ateş Kuşu'nun içerisinde. O i̇şte yüzden de... Çok özür dilerim ama programın sonuna gelmek üzereyiz. Belki Ateş Kuşu'nun gösteri tarihini burada belki altını çizerek söylemek iyi olabilir. Bu kadar bahsettikten sonra unutmayalım bunu. Tamam unutmayalım Ateş Kuşu önümüzdeki hafta 27 Nisan akşam saat sekizde premier yapacak. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Bomonti yerleşkesi modern dans ana sanat dalında büyük salonda oynayacak. Iıı herkesi bekliyorum. Çok heyecanlıyım çünkü bir yandan da bu test sürecinin sonları yani son aşaması bu aynı zamanda doktora tezinin tamamlanması o yüzden böyle bir kutlama gibi de benim için açıkçası önümüzdeki hafta bu performans Ayrıca harika bilmettim. oldu tam tam zamanına denk geldi Açık radyo dinleyenlerin de eğer fırsatları olursa bu gösteriyi gitmelerini tavsiye ediyoruz. Evet, eee. ben de programın başında şey diyecektim. Aslında Aslı'yı biz ilk davet ettiğimizde e Açık Radyo Elma Dağ'daki ofisine davet etmiştik ve hatırlarsan programda Aslı şarkı söylemişti ve biz ilk defa onla o, e, o çok etkilenmiştik ve o zamandan bu zamana böyle evrilmesi ve bunun e, bir, bir şeye dönüşmesi muazzam bir şey gerçekten. Hı, tüm sürece tanıksınız gerçekten. Tüm bu şey dör, canım, bu yani dördüncü evet. galiba programımız beraber evet. açıkladığımız evet. yaptığımız. Ben de onu düşünmüştüm. Dün. Yani bütün süreci böyle beraber arada burada noktalar bırakıyoruz sürece dair. Çok değerli Hı. benim için de. O dört programı arka arkaya yani... arka dinlesek acaba neler olur? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Birkaç tane daha yapıp bir toplu dinleriz. Evet. Aslında gerçekten çok teşekkürler programımıza katıldığın için. Bitirmeden önce eklemek istediğin bir şey varsa. Çok teşekkür ediyorum tekrar davet ettiğiniz için. Çok keyifli benim için her zaman. Hem sizi görmek, konuşmak ve ses dair anlatıyor olmak. Ben bu hani kendi seslerimizin özgürleşmesi adına daha farkındalıklı bir yerden bu seslerin paylaşılması adına açıkçası hiçbir koşul olmadan bunu paylaşıyorum. Eğer merak eden ya da hani soruları olan olursa her zaman bana ulaşabilir. Deneyimlemek isteyen olursa. O yüzden açık olduğunu söylemek isterim. Instagram'dan sosyal medyadan çok rahat zaten artık ulaşabiliyor olmak birbirimize. O yüzden geleceğin tıbbı ses ve titreşimleri hani kendi içimizde deneyimlemek, kendi sinir sistemimizi organize etmek ve böyle sağlıklı bir yerden bedenimizle bağ kurmak çok değerli. İşte her gün hatırlamak gerekiyor bunları. Bu konuştuklarımız da radyo aracılığıyla kim bilir kainatta nerelere gidiyor titreşim. Evet, gibi. yine kainata yolladık seslerimizi. Açık radyo. çok Harika. Çok... Selamlar, sevgiler herkese, tüm dinleyenlere de. Teşekkürler. Bu hafta Çıplak Ayaklarla Dans programımızın konusu Ses ve Dans'tı. Aslı Bostancı bizlerle birlikteydi. iki hafta sonra Çıplak Ayaklarla Dans programında görüşmek üzere. Hareketle kalın. There's mix